Sevgili dinleyenler merhabalar. E, Tuncay Molla Beysoğlu'yla Söylenmeyenler programında bu hafta bir doğayan konuğum var. E, kendisini hepiniz tanıyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi'nin çok değerli yazarı Sayın Hikmet ile birlikteyiz. E, Hikmet abi merhabalar. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim Hikmet abi. E, bugünkü yazınız çok önemli Hikmet abi. Çünkü orada diyorsunuz ki e, özetle bu iktidarı sevmezseniz başınıza her iş gelebilir. Müjdat Gözen olayını anlatmışsınız. Aydınların, yazarların, çizerlerin üzerindeki baskılardan söz etmişsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son olayı, bu ucube tartışmaların Hikmet abi? Tabii e, Sayın Başbakan eğer e, o cama bakmadan konuşursa e, tıpkı e, ucube dediği gibi e, değerli uluslararası bir üne e, sahip olan ee, Heykel Teras, e, Aksoy'un e, o, o özgürlük anıtını ucube diye nitelendirebilir. Aynı şekilde e, Kabul'deki mitingde ten sonra e, e, bunlar e, bizim paramızla besleniyorlar diyebilir. E, çünkü lafın nereye uzanacağını. E, Sayın Başbakan e, pek çok örnekleri var. E, gazeteciler ters bir soru sorduğu zaman azarlıyor. E, ne bileyim bir üretici Mersin'de olduğu gibi e, sorunlarını anlatırken ananı da al git e, diyebiliyor. E, belki bunları bilerek yapıyor ve e, bu yüzden de e, oyları hala yüzde 35'lerin üzerinde duruyor kamuoyu araştırmasına göre. Bir ülkenin aydınları, gerçek aydınlarından söz ediyorum. Bir ülkenin sanatçıları, bir ülkenin emekçileri, bugün eğer AKP karşıtıysa, yani öğrenciler parasız eğitim istiyoruz diye pankart açıp e, bunlar terör, terör örgütü üyesiyedir denilip e, hapse atılıyorsa haklarında 8 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyorsa e, Türkiye'de hala 12 Eylül darbesinin getirdiği ee, seçim yasası partiler yasası yerli yerinde duruyorsa evet. e, ve sonra da kalkıp bu ülkeyi yönetenler e, Mısır halkı demokrasi ve özgürlük istiyor diyorlarsa e, bizlerin de da tiyatrocuların da aydınların da bu ülkeyi seven herkesin herkesin ya tamam Mısır'da bir baskı rejimi var. Yıllardan beri e, olağanüstü hal var. E, pek çok aydınlar hapiste. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyorlar. Yoksulluk var. Evet. E, ama ya burada seçim barajı Mısır'dan söz ediyorum. Suriye'de koyayım ben bunun içine. Orada seçim barajı yüzde beş. Türkiye'de yüzde on. Şimdi bu ne yaman çelişkidir. Yani gelişmiş, sanayileşmiş, demokratik Avrupa ülkelerinden söz etmiyorum. Orada da baraj aynı şekilde. Yüzde beş. Kimi yerde yüzde üç. Şimdi yüzde on barajın olduğu bir Türkiye'de siz demokrasi ve özgürlüklerden söz edebilir misiniz? Allah'ını severseniz. Edemezsiniz. Bunu 2002 seçimlerinde gördük. ANAP, DSP DDPmP MHP. DP ile MP yüzde doları açtı doz buçuk plan oldu ee, e, DP 9 yine plan oldu MP bir baktık yüzde yaklaşık 25, yüzde 30 bu e, bağımsız giren bu evet. e, Güney doku BDP Birlikte. birlikte baktığınız zaman %30 oyu %20'lerde 20'lerle CHP girdi. %35'te şey AKP girdi, girdi AKP girdi. Ama mecliste %35 oy alan, oy alan bir parti mecliste sandalyeye şeyinde oranında %65-70 sandalye kaptı. Evet. Yani şimdi Bunun adı e, da demokrasi. Demokrasi. E, demokrasilerde örgütlenme özgürlüğü vardır yani torba yasa tasarısına karşı çıkan demokratik e, hak isteyen ve izinli gösteri yapan e, emekçileri yokluyorsanız, tazikli su, biberliyorsanız, bir de, biber, gazıyla, biber gazıyla, aralarında millet öğrencileri aynı şekilde yapıyorsanız, Saçlarından çekip sürükliyorsunuz. Demek ki ileri demokrasinin den anladıkları bu bunların. Yani o nedenle e, müjdat gezenle ilgili yazmış olduğum yazı Türkiye'de o karşıtaki özgürlük anıtıyla birlikte e, şey yaptığımız zaman e, tümleştirdiğiniz zaman Türkiye'nin e, öyle. Türkiye yönetenlerin daha doğrusu demokrasiyle, özgürlüklerle filan pek şey yok. Yani kimileri diyor ki sözde liberaller e, AKP e, iktidarı Türkiye'de sosyal devleti kurdu. Yahu sosyal devlet yani torba torba kömür dağıtılarak mercimek nohut, bulgur, zeytin filan bilmem ne dağıtılarak olmaz. Bu mudur yani? Bu mudur? Yani sosyal devlet bu mudur? Yani diyorlar ki herkes bütün SSK'lılar, emeklisi ya da emekli sandığından olan memurlar, işçiler, emekliler dahil istedikleri özel hastanede muayene olabilirler. Hayır öyle bir şey yok. Yok, yok hiç Öyle yeterli. bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Sadece kalp, beyin gövde sorunlarınız varsa gidebiliyorsun. Evet. Yani bir iş, işçi emeklisi yani ben evet. ben SSK emeklisiyim aynı zamanda ben e, bir Amerikan hastanesinde isim de vereyim Acıbadem hastanesinde gidip e, tedavi olamam. Olamazsınız. Bizi dinleyen e, dinleyicilerimize de buradan söyleyelim. Evet. Ha, bir de Ol, evet. bakalım. Olamam. Evet. Nerede olabilirim? Belli hastaneler var. Yani böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir şey yok. Yani. E, Sosyal devlet e, dediniz ya İkmet abi o da çok önemli. Hakikaten insanları böyle açlıkta eşitlemek gibi bir, bir Bakın, e, yaklaşım da var. Bu, bu ülkede üniversite cumhuriyetin manşetiydi. Bu ülkede açlık sınırında kaç kişi yaşıyor? 12 milyon. 13 milyon insan yaşıyor. Bu ülkede, bu ülkede yani, diplomalı üniversite mezunları Belediyelerde temizlik işçisi olarak çalışıyor. Şoförlük yapıyor belediyelerde. İş bulamıyor. Bugün Güneydoğu'da Güneydoğu'da yüzlerce, binlerce öğrenci, öğrenci lise mezunu öğrenci, üniversite mezunu öğrenci aç ve e, e, i̇şsiz. Yani işsiz. İşsiz. Yani elbet bu ülkede, ülkenin İleri demokrasiye gereksinimi var? Özgürlüklere gereksinimi mi var? Kür sorununun çözümüne. çözümüne ilişkin bir takım adımların atılması gerekiyor. Tartışılması gerekiyor. Yani ama ne yazık ki bunların hiçbiri olmuyor. Yani eğer bu ülkede torba yasak tasarısına karşı çıkan emekçiler emekçiler Ankara'da coklanıyor tazlikli suyla ve biber gazıyla tamam mı? E, durduruluyorsa ben o ülkede demokrasinin e, sadece sandıksal 4 yılda bir sandığa gidip oy verme olduğu olduğunu söyleyebilirim ancak. Evet. Bugün Roma'da, bakın Roma'da, Londra'da öğrenciler öğrenciler yakıp yıktılar ortalığı. Yakıp yıktılar. Evet, evet. Türkiye'de öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı Türkiye'de. Yani Türkiye'de bir de öğrenciler, öyle örgütü falan değil. Ot, bir de 30 tane öğrenci eylem yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 30 tane öğrenci eylem yapıyor. Orada, Orada 30, bin, 30 bin öğrenci okuyor. okuyor. 30, 30 bin öğrencinin okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki 30 öğrencinin yaptığı eylemi içine sindiremeyen bir siyasal iktidar, bu ülkeye ne demokrasiyi ne özgürlükleri getirebilir. Evet. Hikmet abi, burada e, basında da çok enteresan bir süreçte yaşıyor yani Türk basını, Çok ilginç, e, ilginç bir süreçten geçiyor. Siz e, çok deneyimli e, abimişsiniz. Geçmiş yılları da biliyorsunuz. Hiç bu kadar e, siyah ve beyaz ayrımı olmuş muydu geçmiş dönemde ve böyle birden AKP ile birlikte türeyen gazeteciler ortaya çıktı. Yani gazeteci demek de dilimde varmıyor bunlara gazeteci demeye ama Müthiş Adam, bir kirli program. Zembille zenbi, inen bir takım insanlar oldu. Bu öyle değil bakın. Türkiye'de, Türkiye'de tür, Türk Türkiye'deki sorunlar sınıfsaldır. Eğer solcuym diye ortalıkta dolaşanlar, dolaşanlar olaya sermaye emek penceresinden bakıp sınıfsal talil yapamıyorlarsa, yapamıyorlarsa onlar solcu falan değildirler. Bugün e, Türkiye'de sol kavramı bir defa ortadan kalktı. Yani öyle bir olay türedi ki örtülü faşistler de var. Kendilerini Atatürkçü olarak tarıtan var. anıtan, At Atatürkçü evet. olduğunu söyleyen faşistler var. var. Evet. Yani bir emekli albay CİT'i ben kurdum diyor. 85 kelle aldım diyor. Sen yazı yazıyorsun. Onu savunan ben Atatürkçüyüm. Diyen ki Atatürkçülük'te bunların ilgisi yok. Evet. Adamı savunuyorlar. Kelle avucusunu savunuyorlar. Şimdi bakın ulusalcılık kavramı eğer maksız mıyım? Kenarından köşesinden geçenler geçenler, engelsi, şöyle bir okuya, okuya, okuyanlar ulusalcılığın millicilik olduğunu kör milliyetçilik olmadığını yurtseverlik olduğunu, bu coğrafyada yaşayan, Türkiye coğrafyasında yaşayan insanların dinleri, dilleri, ırkları, renkleri, bezekleri, etnik kimlikleri ne olursa olsun, kardeşçe barış içinde yaşamaları, dağları, ovaları, çok uluslu altın avcılarına teslim edilirken, Buna karşı yani, karşı değil, koymaları tabii. gerekir. Evet. Sen bunu biliyorsun. Evet, evet, evet. Kaz da biliyorsun. Evet. Orada canlı yayınlar yaptın. Evet. Yani bu ulusalcıyım diye geçiren sözde Atatürkçüler hiç seslerini çıkarmıyorlar. Türkiye layıktır, layık kalacaktır diyerek öyle Atatürkçülük bu Atatürkçülük okuma olmaz. Bakın Vurmumcu'nun bir lafı var. Ben devrimciyim. Yurusa veririm sosyalizm diyor. Biz aydınlanma devrimine sahip çıkıyoruz. Aydınlanma devriminin ne olduğunu şu Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de, Fas'ta çıkan olaylardan anlayabilirsiniz. Onun için yani bu ülkede, bu ülkede e, ulusalcılık kavramını kör milliyetçilik olarak görüyorlar. İşte asıl tehlike de bu. Evet. Yani kendisi Bu kökten dincilik kadar tehlikelidir. Tehlikeli. Evet, evet. Hikmet abi şunu söylemek istiyorum önemli bir şey söylediniz i̇şte Türkiye'de sol kavramından söz ettiniz ve aslında problemlere sınıfsal olduğunu söylediniz Mutsal Şimdi hani... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtikten sonra o yaptığı konuşmada ilk konuşmada uzun konuşmasında tam da bu zemin üzerinde konuştu aslında evet. nasıl değerlendirdiniz yani hakikaten bir e, sınıfsal sorunlar üzerine e, bir konuşma yaptı ve bunların çözümü noktasında açıklamalarda bulundu Şimdi Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin e, başına geçmesinden sonra e, bence önemli işler yaptı. Bakın o delegeler Deniz Baykal ve Önder Sava Endekslerimiz Kurultay Delegeleri. Sezgin Tanrıkuldan örnek vereceğim ki bu çok, en çok eleştirildi. Çok tartışıldı. Tartışıldı. Ben kendisini hiç tanımıyorum. Görmedim. Telefonla konuşmadım. Karşı karşıya da gelmedim hiç. Ama yaptığı açıklamalar beni bir gazeteci olarak etkiledi. Doğru tanılar koyuyordu. Sınıfsal talihler yapıyordu. Evet. Yazıda yazdım. Bunun parti üstüne girmesi gerekir dedim böyle isimlerin. Sadece o değil. Buna benzer isimlerin. Çünkü siz Güneydoğu'daki kapıyı açamazsanız açamazsanız İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde de oy alamazsınız. Evet. AKP oyalır orada. AKP oyalır orada. Öyle de oldu zaten. Öyle de oldu. Şimdi buna tepki gösterdiler. Ama Baykal'ın ve Önder Savun kurultayı üzerine endekslenen 1200 dele delegenin 1050'sinin oyuna aldı. Bu önemli Çok. Çok önemli bir şeydir bu. Yani cumhuriyet bir, bir ortak cumhur akıl var aslında. Ortak akıl. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Güneydoğu'yla şeyi kapıyı araladı. Bir de bir yanlışı var. Ee, ya yanlış var. Ee, muhafazakar yaşam biçimi başkadır. Dincilik üzerine yapılan yaşam şeyi Bambaşka biçimi yaşam. bambaşkadır. Evet. Kimdir bu Sultanbeyli'de oturanlar? Kimdir İstanbul'un varoşlarında, Ankara Çınçın Bağlarında, Adana'nın varoşlarında, Mersin'in varoşlarında, Antalya'nın, İzmir'in varoşlarında oturanlar? Yoksul ve 90'lı yıllarda Güneydoğu'daki o bir savaştır şu şey olarak. Oradan göç eden insanlardır. Orada doğan çocukların çoğu şimdi 90'lı yıllarda doğan çocuklar bu seçimlerde oy kullanacak. Tabii. Hepsi 20'li yaşlarında. 20 ya. Bunlar işsiz. İşsiz yoksul. i̇şsiz yoksul. Yani gece gece ben tanık oldum. Ankara'da tanık oldum. Çankaya'da bu arabamız durdu. 10 çocuk birden arabanın üzerine yumuldu. Arabayı sinmeye başladı. Bunu İstanbul'da her gece yaşıyorum. Evet. İzmir'de yaşıyorsunuz bunu bunlar yoksul insanlar. Yoksul çocuklar. Şimdi ya e, Güneydoğu'daki kapı aralanmalı. Güneydoğu'daki kapının aralanması için sol kimliğe sahip oraya sınıfsal e, bir e, bakış açısıyla şey yapacak yani e, ben ille demiyorum CHP Marksist bir parti olsun. Olamaz yani. E, böyle bir şey yok. Yani Avrupa Sosyal Demokrasisi ile bizim ayı bizimki, bizimki Kuva' Milli Atatürk'ün kurduğu ve işte Türkiye İşçi Partisi 65 seçimlerinde meclise girip meclis grubu e, kurduğu zaman İsmet Paşa'nın ortamın solunda hikayesi. Arkasında siyaset biliminde olmayan olmayan Ecevit ve arkadaşlarının demokratik e, sol hareketi. Ben Ecevit'in yakın çevresini bilirim o dönemde. Yaşayan da var şu anda. Şeref Bakşık, Mustafa Oklar, Üstündalar. Ecevit Sosyalist Parti olalım demiş. Aman onlar demiş ki ya ne yapıyorsun sen Ecevit yani bir Sosyalist Parti olursa biz Anadolu'daki eşya mütegallibe oylardır kaybederiz. Bir, Aramışlar Demokratik Sol diye siyasi, siyasi literatürde olmayan bir şeyi kavramı koymuşlar ortaya. Öyle bir şey yok. Sosyal demokrasi vardır. Şimdi ama emek sermaye ilişkisi ya da noktasında efendim, bir, bir siyaset el, yapılabilir diyorsunuz. El, el, yapılabilir. Bakın, ve bu bütünleştirir de bunu. kitleleri bütünleştirir. Ece, Tabi Ecevit yaptı bunu. Yani ne yaptı? Diskin genel başkanını, değil mi? Kimde? Şey söyleyiver. Adını Hı. Abdullah Başdürkü. Kartal bölgesinden koydu. Gidip Çorum'dan koymadı. Orada ne var? Emekçiler var. işçiler var. Oradan koydu. Elbet CHP içinde sendikacısı olacak. Evet, evet. İş adamı olacak. Ama sosyal demokrasiye gönül vermiş iş adamları yok mu? Var. Onlar olacak. Evet, evet. Emekçiler olacak. Aydınlar olacak. Yani oradan, siyasetçiler emretimine... olacak. Tabandan gelen, örgütten gelen yani politik acılar evet, olacak, böyle olacak, başka türlü. Şu anda onu görüyor musunuz Hikmet abi? Yani CHP'de şey çok tartışıldı. Onu size sormak istiyorum. Siz girdiniz de Hı. tam e, e, devamı gelmedi. Muhafazakarlara yönelik olan e, dediniz e, şey açıldım. Yani kökten dincilik. Yani, başka bir şeydir muhafazakar? Dindarlar. Dindarlardan söyliyorum. Yani Namazını dukular, kulsun. Bunların CHP, CHP'nin bunları kucaklaması lazım. Yani başını örten Onlar, insanlar var. Hepsi. Evet, her her efendim, başı örtülen insan kökten kök deyince değildir değil, ki. Değil efendim. Kimisi mahalle baskısıyla. Kimisi aile baskısıyla. Kimisi gelenek diye. Gelenek diye. diye. O başörtünün çeşit çeşit örtülmesi var. O dediği e, Kimi, sıkma tıkıyor. baş dediğimiz evet. olay. Yani bir şey o. <gülüyor> Siyasal İslam'ın simgesidir Simgesi. yani. Simgesidir. Yani, Ama onu e, onu takanlar bile Hikmet ha ben biliyorum Anadolu'da yani, ha haberleri bile yok, yok. moda Ama, diye bakalım, onu öyle bakıyorum. öyle bağlamışlar. 2002'den, 2002'den e, 2011'e geldiğimiz zaman İstanbul'da göremiyoruz, İzmir'de göremiyoruz, İstanbul'u Ankara'da göremiyoruz. Ama Anadolu'da Anadolu'da tehlikeli bir gidiş var. Tehlikeli bir gidiş var. Yani başka türlü bir şey var. Anadolu'da. Urfa'dan söz edeyim. Burza artıyor mu? Bakın edeyim. Urfa'dan söz edeyim. Ya insan yani üniversite geçti var orada. Bir şişe bir içemez mi? Evet. Bir şişe bile içecek yer yok. Yer yok. Konya'ya gidin. Aynı şeyle karşı karşıya kalırsınız. Yani gitmişsin oraya. Turist geliyor oraya. Ya. Ben gördüm. En güzel lokanta, en güzel yemekleri yapıyor. Turistler geldi. Kapadokya üzerinden geliyorlar. Adam bira istedi bira yok. Şimdi böyle bir şey de var. Bunu evet. İstanbul'da göremiyorsunuz. Evet. Ama Anadolu'da görüyorsunuz evet. ve orada yaşayanlar cık, orada büyük sıkıntı içindeler. Sıkıntı içindeler. Memuru, şu su, bu su bilmem neyse falan. Şimdi evet. Böyle bir sıkıntı da var. O nedenle e, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentleri yani bırakalım Anadolu'ya bakalım. Anadolu'da farklı şeyler oluyor. Bunu da unutmayalım. Evet. Bakın, yani, Güneydoğu'da Hizbullah sadece Hizbullah yok. Müslüman kardeşler var. İslam'e hareket var. Çok sık yazıyorsunuz. El-Kai'de evet. var. Çok, evet. Şu var evet. bu var. Evet. Zaten oranın şeyi e, mozeyine baktığımız zaman İslami motiflerin ötesinde dinci motifler daha ağırdır. Ben hatırlarım. Tarikat yapılanmaları. Tabii. 70'li yılları hatırlarım. Yani Erbakan'ın partisi hatta 60'lı yılları yani 71'de kapandı Millî Nizam Partisi. Millî Nizam Partisi Türkiye genelinde %2,5 3 arasında oy alırken Güneydoğu'da belli illerde %13 %14 oy alıyordu. Bakın orada öyle bir yapı var. Öyle bir yapılanma var orada. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi bunu CHP nasıl kırabilir? Biraz zordu kılması. Biraz zordu kılması. Evet. Ama bunu kırması gerekir. Kendini anlatması gerekir. Sanırım e, Kemal Kılıçdaroğlu bunu anlatır. E, bir de e, CHP ile ilgili bir şey söyleyeyim. CHP'de genel başkan yardımcıları aklına gelen her şeyi söylemek zorunda değillerdir. Yeter evet. mi bu kadar? Bu yeter. Kimi kastettiğiniz de anlaşıldı Hikmet abi. Son olarak e, basınla e, ilgili konuşmak istiyorum. Türk basınlığı siz bizim hakikaten meslekte duayenemişsiniz. Dedik ya böyle birdenbire AKP döneminde ortaya çıkan bir takım adamlar var böyle yazarlar çizerler. Şimdi size gelmeden okudum bu yandaş gazetelerde bir tanesi artık şey evet. yazmaya başlamış başkanlık sisteminin Türkiye için ne kadar muhteşem bir model olduğunu şimdiden yazmaya başlamışlar. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz Bakın, bunu? Yani Bakın bu... baş, başkanlık sistemi Amerika'da uygulanıyor. Uygulanıyor. Fakat Güney Amerika ülkelerinde bu başkanlık sistemi yolsuzluğu, soygunu, vurgunu getirdi. Yani şöyle baktığımız zaman, geriye dönelim. Yakın tarihe bakalım. 10 yani yıla, 10 yıla 10 yıla bak, 15 yıla bak. Neler yaşandığını görüyorsunuz. Başkan seçiliyor. Başkan bakanları atıyor. Bakanlar sekreteri olun, evet. Bakanları sekreteri. Bu arkadaşlar başkanlık sistemiyle ilgili hiçbir bilgileri yok. Bu çok bu konu daha önce tartışıldı. Evet, evet. 90'lı yıllarda da tartışıldı. Evet, evet. Yani böyle bir böyle bir sistem bakın böyle bir sistem olmaz. Böyle bir sistem, neden Avrupa ülkelerinde böyle bir sistem yok? Almanya'da böyle bir sistem var mı? Fransa'da böyle bir sistem var mı? İtalya'da var mı? İtalya'da var mı? İngiltere'de var mı? Bakın, e, Türkiye parlamenter sistemi sistemi, sistemi. 1923 23 aydınlanma devrine baktığımız zaman, dünyada 8 tane parlamenter sistem var. Bunlardan birisi Türkiye risk Türkiye. İngiltere'den aldı Türkiye'ye bunu. Komşu, komşularımıza bak işte. Sovyetler Birliği'nde sosyalist bir var. Irak Krallık, İran Krallık, Suriye, Suriye Krallık, öyle. Bulgaristan Krallık, Krallık, Yunanistan Krallık. Yani baktığımız zaman fotoğrafa ama Türkiye'de parlamenter bir sistem var. Ha, demokrasi var mı? Yok tabii yani. yani hemen öyle demokrasi gökten zembille inmiyor Demokratik, hak ve özgürlükler öyle bedeli çok ağır oluyor. Bunu İspanya'da görebiliriz, Portekiz'de görebiliriz, İtalya'da, Almanya'da, hatta komşu Yunanistan'da evet. görebiliriz. Evet. E, Hikmet abi çok teşekkür ederim. Son olarak şunu sormak istiyorum. E, yazılarınızda da bahsediyorsunuz. Aydınlar, yazarlar, çizerler üzerindeki baskı. Öyle girdik, onunla tamamlamak istiyorum. E, bundan sonraki sürece baktığınızda işte biz şunu gördük. AKP yani Sayın Başbakan ilk iktidara geldi. En büyük operasyonu medyada yaptı. Önce medyayı yandaş hale getirdi. Medya üzerinden büyük bir kirli yalan propaganda e, e, başlattı. E, i̇ktidarının e, e, temellerini oluşturdu. Zeminini oluşturdu. Medya burada çok e, etkiliydi. Yani AKP medyası oluştu artık. Bugün de işte seçime çok az bir zaman kala... Ee, bir anlamda da müthiş de bir adaletsiz bir seçim süreci de görüyoruz. Yani halk doğru bilgiye ulaşamıyor, müthiş kirli bilgi ak akıtılıyor. Hem kamu gücü var AKP iktidarının elinde, yani maliye gücü var, ee, istediği basın kuruluşlarının üzerine gidiyor, batırmaya kalkıyor, istediği gazetecilerin üzerine gidiyor, gidiyor, kimisini işsiz bırakıyor. Yani böyle hakikaten bir faşizan ortam var ve siz sık söz ediyorsunuz yazılarında bir korku imparatorluğu yaşıyor aslında toplum bir taraftan. Ee, bu süreç kırılır mı? Ne dersiniz? Yani Sizin umudunuz var mı hakikaten? Abi? Yani ben bir meslektaşınız olarak soruyorum. Şimdi, Medyada böyle bir çıkış yolu var yani mı? Biraz önce dedim ki İstanbul Üniversitesi şey, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 30 bin öğrenci var. 30 tane seylem yapıyor. Medyamızda da işte bilmem kaç gazeteci var. E, bilmem kaç tane köşe yazarı var. E, bir avuç bir elin iki elin parmakları kadar ya da işte o kadar fazla da yok. Şimdi kendi bir defa şeyin medyasını yarattı. Ama diğer medya da medya da işte ben izliyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu istediği soruyu sorabiliyorlar. Ama Erdoğan'a istediği soruyu soramıyorlar. Ee, medyanın bu duruma düştüğünü hiç görmedim. Hikmet Çetinkaya çok çok teşekkür ederim efendim. Konuğumuz oldunuz. Önemli değerlendirmelerde bulundunuz. Sevgili dinleyenler bu haftada program, programımızda çok değerli abimiz, gazeteci büyüğümüz Hikmet Çetinkaya ile birlikteydik. Haftaya yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalın.